İmanın şübelerinden bir parçadır. Olmasa olmazdır. Sabır o kadar önemlidir. Şübelerin en başlarında gelen meseledir. Neden meseledir? Çünkü her şey sabra bağlıdır. Sabır olmasa davat olmaz. Sabır olmasa imam tamamlanmaz. Ondan dolayı Allah subhanehu ve teala birçok ayette bütün peygamberlerine ne tavsiye etmiş? Sabır, sabır, sabır. Ve en sonda demiş ki Allah sabr edenleri sever ve sabr edenlere sayısız bir mücafaat verir. Bu ayetlerde geçtiği gibi. Şimdi biz sabrın tanımını, faziletini ve hükümünü anlattık. Bugün sabrın çeşitlerini anlatacağız. Sabır kaç çeşittir ve nerelerde sabır olunur? Sabır dedik üç çeşittir. Birinci, Allah'a itaatte, Allah'ın emirlerini yerine, getirmek, yerine getirmekte sabretmek. İkinci, Allahu Teala'nın sınırlarında durup orada sabretmek. Sınırlar nedir? Haramları, o da masiyetlerdir. Üçüncü, Musibetlerde sabretmek. Musibet nedir? En büyük musibet insanın başına ölüm felaketi gelir. Yen de gönlün, gönlün arzu etmeyen, istemeyen, sevmeyen meselelerden baş başa kalmaktır. Bu üç çeşidi bugün inşallah açıklayacağız. Birinci, Allah'u Teala'ya itaatta Sabretmak. Bu da çok önemli meselelerden birsidir. Dedik üç çeşittir. Bir Allahu Teala'nın itaat etmekte, içsiz sınırlarında durmakta, üçüncü kaza kadereye yani musibetlere boyun eğmekte sabır. Bu üçünü sabrettik sabır tamamlanıyor. Bu üçünü fıkını bilmesek sabrımız eksik olur. Muhakkak üçü birbirinden yakıpar olması lazım. Üçü birbirini tamamlıyor. Ondan dolayı ne yapacağız biz? Teker teker inşallah bunları açıklayacağız. Birincisi dedik Allah'ın Allahu Teala'ya itaat etmekte sabır. İtaat nedir? Yani emrine uymakta, sınırlarında durmakta, sınırlarını aşmamakta. Allahu Teala Allahu Subhanehu Teala dese size bir yerde dur duracaksın. Bu nedir? Allah-u Teala'nın emridir. Burada biz mutlak uyacağız buna. Şimdi buna uymak için hiçbir sorun yoktur. Çünkü Allah-u Teala insana akıl vermiş. O akıldan ne yapacaktır? Allah'ın emirlerine uyacaktır. Bir sorun yoktur. Sorun nerede yaratılır? Sorun Allah-u Teala hikmeti gereği bu dünyanın kurulmasından dolayı imtihan tarlası olduğundan dolayı ne yapmış? İntiham eğer sen fıtrat gereği her Allah'ın emrine uysan yah gibi yay gibi gidersin o zaman melek gibi masum olursun. Ama Allah subhane ve teala ne vermiş burada? Bir nefse ne vermiş? Nefse bir e, insanoğluna nefis vermiş. O nefiste ne yapıyor? Engelliyor. Neye engelliyor? Neyi engelliyor? İşte o fıtratı engeller. Yoksa fıtratta oğlu Allah-u Teala'ya karşı çıkmaz. Bak Hazret Adem'i allah Teala cennette yaratırken meleklere dedi sücde yapın. Her şey tereddütçü sücde yaptı. Kim yapmadı? İblis. İblis neden yapmadı? Çünkü İbliste de insan gibi seçim hakkı var. Onun için yapmadı. Onu da allah Teala Hazret Adem'e de verdi. Yani insan insan cin seçim hakkı var. Üçüncü varlık evrende nedir? Melek. Onun seçim hakkı yoktur. İşte bu imtihan tarlasıdır. Onun için melekler imtihan tarlasına dahil değiller. Melekler niye allah Teala yaratır, yaratmış oları? İtaat etmek için. Melekler imtihan tarlasına cennet cehennemle mükellef değiller. Melekler hepsi cennetliktir. Hepsi cennettedir. Allahu Teala'nın çünkü itaatindedirler. Ama kim imtihane dahildir? İns ve cin. Onun için cehennemi kim dolduracak? İns'ten cin. Üçüncü yoktur. Hayvanlar da gelmez. Hayvanlar da kıyamet gününde allah Teala kısas yaptıktan sonra adaleti gereği onlardan da kısas yapar. Ondan sonra diyor kunu turaba. Toprak olun. Onun için çafir bunları gördüğünde toprak oldular. ne diye? يَا لَيْتَنِي Çafır der de hayvan gibi toprak olsaydım. Hayvan olsaydım orada der ben hayvan olsaydım bu halimden daha iyidir. Onun için allah Teala diyor siz hayvandan daha aşağısınız Neyle? Allah'ın emrine karşı gelmekten nefse uymaktan. Belhum aval Aval nedir? Daha zalal daha yollarını kaybetmişsiniz. Hayvan fıtratını kaybetmemiş. Ama insanoğlu fıtratını kaybeder edenlerin başında kim geliyor? Şehvete uyarak kim geliyor? İblis geliyor. Oradan bizim hastalığımız zaten geldi. Ama babamız Adem şehvetten uymadı. Allah-u Teala'yı etmedi. Neden esyan etti? Gafletten. Onun için mümin gaflete düşebilir. Ama şehvete uymak müminin sıfatı değil. İblisi bir sıfattır, şeytani bir sıfattır. Ondan dolayı sabretmek itaata Allah Teala dedi Üstüdüli adam. Nedir bu emirdir itaattir. şey itaat etti. Mümin melek gibi olması lazım. Velev ki seçim hakkı var. Melek örneğidir. İblis örneği değil. Dedi sücde edin hepsi etti. Kim etmedi? İblis. Neden seçim hakkı var? Nefsi var. Onun için biz ne olacağız? Bir mümine ne yakışır? Melek gibi olması lazım. Onu için bir adamı övürsen ne diyorlar? Melek gibi adamdır. Nefis nedir? İmtihan gereği Allah Teala nefsi insan oğluna vermiş düşmanıdır. Şeytanın zaten ilk e, tek e, dostu insan oğluyla olan bedeninde tek adamı desek, caiz ise nedir nefistir? Onu onun vasıtasıyla sene giriş yapar. Sen de ne yapacaksın? Onu devamlı kontrol altında tutacaksın. Sakın düşmanıyla, düşmanla paralel yapmasın. Düşmanla ilişkiye girmesin. Girdiği anda ne olur? Seni can evinden Nefes budur. Onun için Allahu Teala'nın emirlerine itaat itaat etmek nester Nefsi devreden çıkartmak lazım. Nefsi devreden çıkartmadın itaat zor olur. Edersin, imanın çok güçlü olur ama çok zor olur. Nefsi çıkartacaksın, ambargo koyacaksın üzerine, sıkıştıracaksın bir köşeye. Neyle? İtaatlerle. Sıkıştıracaksın bir köşeye nefsi. Göz açtırmayacaksın ona, yaşattırmayacaksın onu. Neden? Çünkü o canlandıkça seni yoldan çıkartır. Hiç kimse kendine güvenmesin. Demesin benim imanım güclüdür. Çünkü imanın bir mahiyeti var. Bir özelliği var. Vardığı yerde kalmaz. İman nester, devamlı destek vereceksin. İman çok nazlıdır. ister, devamlı destek vereceksin. Bazı bitkiler var. Ne yaparlar? Devamlı göbresini vereceksin, suyunu vereceksin, ışığını vereceksin. Hatta Bizim bazı kadınlar var, yani işi neye bağlamışlar? Sadece hayata. Ne diye çiçekten bile konuşacaksın. İlci ister. Var böyle çiçekler, evet var, ilci iman İman da böyledir, çocuk cübüdür, ilci ister. İlci ne yapmamız lazım ondan? İl devamlı destek vereceğiz ona. Destek vermesek, düşman hemen kancasına atar, onu çeker. Onun için bu önemli meseledir. Şimdi hayat hayat nedir? Meşakkatten doludur. Bir de meşakkatin yanında şehvetle doludur. Nefse hoş gelen bütün şehvetler orada doludur. Nefis ne yapar? Her zaman zorlar. Zorlar. Bazı şehvetler nedir? Caizdir. Bazıları yassaktır. Ş caiz olan şehvetler caizdir. Allah Teala'dır yiyin, için, eğlenin, Para vermiş size. Cemillik yapmayın ama nefis bunu da bırakmaz. Ne yapar? Dozunu attırır. İsrafa girersin. Bu nedir? Bir ad, bir, ba, bir basamak, bir adımdır neye? Masiyete. Sonra nefis, ne, e, hayat neyle e, doludur? E, haram şehvetlerle. Nefis bunları çok teşvik eder. Çok teşvik eder ve bunların vabalini gözünde küçüldür. Küçüldürsen zannedersin bunlar güzel bir şeylerdi. Oradan ne yaparsın? Düşersin neye? Masiyete. Şeytan da bunu istiyor. Ondan dolayı arkadaşlar sabır itaatte Allah'ın emrine uymakta. İlk itaat nedir? Namaz kılmaktır. Zekat vermektir. İslam'ın şartlarını yerine getirmektir. İmanın rükunlarını yaşatmaktır. Canlandırmaktır. Bunlar hepsini ister? Sabır ister. Sabır, sabır, sabır. Sabırsız olmaz. Sabır olmasa olmazdır. Sabretmedikçe sen hiçbir şeye dayanamazsın. Şimdi bir ayet var. iki ayet hatta. Biri Meryem surasında, biri Taha surasında. Bu çisini ben seçtim özellikle. Neden? allah Teala müminlere sabır tavsiye etmiyor burada. Kime tavsiye ediyor? Müminlerin öz, has insanlarına. Onlar da kimdir? Allah'ın seçtiği peygamberlerdir. Ne diyor? Maryam 65 bir şundu su şurasında, Rabbu al-Semawat ve al-Arḍ ve ma bīn hūma f-abbudhu wa li-ibādathi. Hal tağlam l-hu šamīya. Nedir? Rabbu al-Semawat ve Allah Teala yemin ediyor. Yerin jujun Rabbine ve ma bīn hūma Yerin jujun ve arasındaki bütün yani evrenin Rabbine fe'budhû ibadet et onu. İbadet nedir? Allah'ın emridir. İslam'da ibadet nedir? Adenzeye Değil mi? Bütün ibadetler. İstisnasız bütün ibadetler nedir? İbadettir. Bir, bir kardeşinin yüzüne güldün, Allah rızası için ve ibadettir. Sadakadır. İmatatül eza anı yoldan aziyeti çektin nedir bu? İmanın bir şubesidir. Bunlar hepsi ibadettir. En zor ibadetler nedir? Oruç, hac, namaz, zekat. Bunlar da ibadettir. Cihad ve Zaten imanın şubeleri 77 şube nedir? Hepsi ibadettir. İşte burada Rabbi Alemin diyor ki: ibadet et, fa'budhu bitmiyor. Ne diyor? Vasta li ibadeti. Sabr et. Istabr nedir? Sabr ette değil. Bak sabr et tavsiyedir. Istabr nedir? Sabr etmenin fıkhını bil ve onu yaşa. Budur istabır. Yani mübalağa et. Mübalağa babindendir. İstibar mübalağadır. Yani önce sabrı öğren. Fıkhını öğren. Sora onu canlandır yaşan devamlı sabırdan sabırlandır kendini. Sabat göster, göster sabırda. de bu olmasa olmazdır devamlı sabır. İstabr devam edeceksin ne kadar li ibadatihi. Onun için ibadetinde Allahu Teala'da. Bak özellikle ibadette burada nedir? Sabretmeyi Allah Teala tavsiye etmiyor sadece. Sabrı bileceksin fakrını öğreneceksin. Ondan sonra onu canlı olarak yaşayacaksın. Şimdi olabilir arkadaşlar. Biz sabırla ilgili 10 ders yaparız. Sabırla ilgili 5-6 cilt kitap okuruz. Ama bunun pratiğini yapmasak sabır nasıldır? Biz deriz işte sabret, sabret, sabret. Bir insan gelir senin hakkında bir hata yapar hemen misilleriz onu. E yani öğrendiğimiz sabır Demek ki sabırı yaşayarak öğreneceksin. Önce okuyarak sonra görerek. Onun için ilim, alimler e, alimler diyorlar ki ilim zincirleme gelecek alimlerden. Neden alimlerden gelir ilim? Çünkü istibar, istibar nereden olunur? Alimleri göre, görerek olunur. Ben şimdi sabırı okudum, tevrilerek anladım ama bilmiyorum sabretmek nasıl canlanır. Birçok meselede hocamı göreceğim, alimlerimi göreceğim, büyüklerimizi göreceğiz. Nasıl olaylara sabrediyorlar? O zaman tevri pratiği bir yerde öğreniriz. Vastabir. Budur işte istiba. Bak Allah Teala nebiine şey yapıyor. Tavsiye ediyor. Sonra Cinci Taha 132. ayette "Vemur ehleke bis salati. Vastabir alayha la neseluka" Rızqan nahnu Ne diyor? "Vemur ehleke bis salati." Ahline, ailemize ehli ne yap? Namazı emret. E burada minberi evla yani sen yap ondan sonra emret demek istiyor. Bu balagattır Arapçada. Bir de ehlibeyt ehleke alimler diyorlar ki ehl Ehli. Ehli dedik sayılır. Yani ehli beyti, Bir de ehil burada dost ve akraba hatta millet de girebilir. Hepsi bizim ehlimizdir. Aratabildim mi? Bunları emret. Tamam emrettim ya Rabbi. Sonra وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا Namaz ne kadar önemlidir. Namazı kılmaya devam et. Namazı kılmada şeytan ne yapar seni? Devamlı Gelir. Namaz kılarsın beş vakit ama içini boşaltır. Namaz kılıyorsun kafan başka yere geldi. Çünkü Sübhanallah Musulman geldi kibleyi karşıladı Rabbil Alemin Allahu Ekber dedi. Elini tutar tutmaz bütün meşakiller musibetler gözünün önüne gelir. Şeytan getirir. Bütün ne var hepsini getirir gözünün önüne. Ondan sonra ne dersen işte bu böyle olsaydı böyledir. Bir bakarsın salam verdi. İstediği de budur. Neden? İçini boşaltsın ibadet. Senin terazinde kılıf gitsin ama içi boş. Hiçbir işe yarar mı? Yaramaz. Onun için Allah Teala diyor ki Vastabir sabretmeyi öğren. Nasıl sabredersin namazı kılmasında? Bu da neye delalettir? İtaatlerde sabretmemiz lazım. Allah'ın emirlerine uymakta sabretmemiz lazım. Emirleri nedir? Bir musulman neyle musulman olur? Dedik İslam'ın şertleri, imanı rükunlarını canlandırmakla. Bunlar ne ister? Bunlar hepsi ibadettir. Bazı ibadetler bedenlendir. Bazı itikattandır. Bazı neydendir? Maldandır. Bunları hepsini ne yapacağız? Canlandıracağız bu ibadetleri. Canlandırırken da bıkmak, ha? Ee, yınmak yoktur. Ne var? Davam var. İstimrar. Davam. Davamlı gideceğiz bunun üzerine. Biraz bıktık ne olur? Sabretmedik demek ki. İnsan niye bıkar bir şeyden? Sabrı tükenir, bıkar. Olduğu yerde kalır. Pes eder. Evet. Pes etmek yoktur. Ne var? Yola devam. Yola devam için ne ister? Sabredeceksin. Yani yola devam değil, ayağını gaz peylerine basıyorsun. Hayır. Yola devam. Bu iki ayağınla çıkıyorsun. Araba değil mi? Yola devam. Yokuşu çıkmak için ne ister? Sabr ister. Sabretmesen, nefsine uysan ne olursun? Nefis dersen yoruldum ben. Ayağım yürümüyor daha. Biraz otur dinlen, Tabi bittin. Onun için sabır. Bu sabırda Allah'a sabır etmeğinde üç tane şubesi var. Derecesi var, bölümü var diyelim. Bu üçü olmasa Allah'a itaatte sabır tamamlanmaz. Bu üçü de arkadaşlar çok önemlidir. Bunun da fıkhını bilmemiz lazım ve bunu da canlandırmamız lazım. Bunlar nelerdir? Birincisi, itaatten önceki sabır. Yani bütün Allah'ın emirlerini yerine getirmeden önce nasıl sabrederiz? Yani namaz kalmadan önce, zekat vermeden önce, oruç tutmadan önce, haze gitmeden önce, he? bütün iyilik yapmadan önce, bütün ibadetlerin adenzeye yapmadan önce nasıl sabrederiz? Bu da nedir? Niyeti, ihlası Allahu u Teala için yapmak. İbadeti etmeden önce, Allah'ın emrine uymadan önce biz neye sabrederiz? İhlas. İhlas. Çünkü alimlerimiz demiş ki her şeye sabredebildik ihlasla zorluk çektik. Çünkü ihlas nedir? Çok ince meseledir. O ince meselede ne yapar? Kim zorlar seni nefis? Çok incedir. Yani sen elin uzadıp harama gitmek kaba bir meseledir. Resmen hareket yapıyorsun, gidiyorsun, el alıyorsun. Bu nedir? Bu şeydir. Ama riya nedir? Çok ince meseledir. Kıldan incedir. Gönle miskal zerre bir şey geçti allah Teala için değil. Riyaya girdin, içi boşaldı. Onun için ihlas, ibadetten önce, e, sabır ibadetten önce çok önemlidir. O da neyden olur? İhlas'tan olur. Riyayı olduğu gibi ne yapacaksın? Kalbinden çıkartacaksın. Yani kıssacası bütün amellerimiz halisena, Allah-u Teala içi olacaktır. Bütün amellerimiz halisene, hiç kimseyi ortak koşmadan, sadece Allah rızası için. Bizim Türkler'e diyorlar ki Allah rızası için. Yeter, o kadar. Ama kattın, ya işte bunu böyle olsun da, böyle desiler de yani, bir hafif geçse kalbinden, sen amelini bozdun. Tabi yerine göre tam bozulur. Rüyaya girer, şirke girer. Yerine göre zedelenir. Yerine göre yaptığın amel yüz ecir almak yerine iki ecir alırsın. Bir ecir alırsın. On ecir alırsın. Riyana göre. Onun için ne yapacaksın? Salih adam, alimlerimiz evliya Allah'lar nedirler? Sabırda, şeyde ihlasta en zor zor, zor zorluk çektiğimiz mesele ihlas meselesidir. Neden? Çünkü ihlas hassas bir meseledir. Gönlü ne yapar? Çok ince bir mesele olduğu için sabretmek onda zordur. Burada da bir ayet var Hud surasında 11. ayette Allah subhanehu ve teala şöyle buyuruyor İllellezîne sabarû ve amilus salihâti ula'ike lehum meghfiratun ve ecrun kerîm diyor ki önceden Allah teala ne veriyor? Ee, şey veriyor e, ceza gösteriyor. Sonra diyor bu cezadan kim müstesnadı? İllellezîne sabaru sabretler. Sonra ne diyor? Ve amilus salihâdi. Demek ki salih amel neyle olur? Sabırdan olur. Bak Allah Teala sabrı burada amelden önceye çıkarttı. De, demedi illellezîne amelû ve sabirû. Bak o bir ayette ne dedi? Namaza namazı kıl onun üzerine de sabret. Burada Ne diyor? Sabretler ve salih amel işlediler. İşte burada ihlas çok önemlidir. İhlas çok önemlidir. Yani ihlasın oldu, amelin olmadı ne yarar? Bir şey yaramaz. Ama burada tertip, Allahu Teala bu ayette, Hud Suresi 11. ayette tertibi önemli vermiştir. İhlas yapacaksın, sonra amel. İkinci, ikinci, sabrın şöbesi. Yen yani olması olmazı nedir? İtaat asnasında sabretmek. Şimdi ben çok güzel beş vakit camide namaz kılıyorum. Ama şeytan ne gelir? Çok iyi başladım. Ondan sonra yavaş yavaş seni yapar? savutır. Biz görüyoruz. Çok arkadaşlar ilk başladığında çok ciddi başlıyorlar. Hızla gidiyorlar. Ondan sonra yavaş yavaş ne oluyorlar? Şey düşür. Direnç düşüyor. Performans düşüyor. Neden düşer bu? Çünkü ne var? Sabır kalmıyor. Sabır olmadığı yerde ne olur? Tembellik. Ha? Tembellik giriyor ortaya. Tembelliği kim sokuyor ortaya? Nefis. Nefis kimin elindedir? Kimin adamıdır? Şeytanın. Ondan dolayı nedir? İbadet asnasında sabredeceksin. Bu çok önemlidir. İbadet yığınmak yok. Yola devam. Sabretmek var. Sabretmek çok önemlidir. ibadet asnasında. Sen tamam sünneti yakaladın. ibadeti yakaladın. Ama üzerine sabretmen lazım ki seni götürsün yolun sonuna kadar. Sabretmesen yolun sonuna varamazsın. Ondan dolayı en iyi sabır alimler diyorlar ki ibadette önce öğreneceksin sabırı bir de ilmi. İlim neyden öğrenilir arkadaşlar? Sabırdan. İlim sabır etmesen öğrenemezsin. Bak bir çocuk 6 yaşından o ilk okula gidiyor. Kaç yaşında 23, 20 yaşına yakın devakçı 24 yaşına büyük yüksek tahsinini alıyor. Bu çocuk ne yapıyor dünya içinde? Sabrediyor. İşte Elimde de sabır lazım. Sabrettin. Asıl sabır edenler ilimde de sabredecekler. İlmi de yaşarken onda da sabredecekler. En güzel elim Rasulullah'ın Resulullah'ın sünnetini öğrenmek ve ona uymaktır. Sünnete uymak nedir? Sabr ister. Çok zordur sünnete uymak. İşte sünnet sana bunu emrediyor. Ya, ya bugün de İnsanlar zordur, sünnet zordur, uygulaması zordur. İnsanlar ters bakıyorlar. E, eskiden öyle değilmiş, bugün öyledir. Onun için bunu, sakalımı uzatmak, yüzünü kapatmak kadının için zordur. Çerşef girmek zordur, kapanmak zordur. He? Bol pantolon girmek zordur. İnsanlar bakar, alay eder. Telefizyon eve koymuyorsun, haramlık, salamlık. O bir sürü nedir bu sünnetler bugün de? Garip kalmış. E bu neyle biz bunu canlandırırız? Sabırdan. Sabretme sen dinin üzerine. Resulullah'ın sünneti üzerine ne olur? Sen ibadetin devam etmedi. İşte bir ayette de Ankabut suresinde 58-59. ayette وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفَا tejri min teptiha alanharu xalidin fiha nıme ajrul diyor ki iman edenler ve salih amel işleyenler cennette özel odalar özel alanları var yani burada maksat ediyor özel şatoları var özel çiftlikleri var cennette evet, ha? Bölümler. bölümleri var e ondan sonra orada fantezrimin tahti hal anhar nehirler ırmaklar akıyor yani bu bir vasıftır nimetin yüksekliğinde. sonra müjdeleme geliyor bu değil sadece halidinefya <gülüyor> ebedi burada tular e sonra ne olacak ya Rabbim? diyor ki ni'me ecrul amilin amel nedir emel edenler neyle cennet bak işte bu cennetin vasfı nedir amel amel etmezsen cennete girmez Vay halına o insanların ki diyorlar amel imandan değil. Amel imandan değilse sınıfta kalırsın. İman meselesinde de Allah ilininde sınıfta kalmak ateşe girmektir. Başka, başka çarası yoktur. İyidir. Ni'me ecrül amilin amel edenlerin en güzel ecirleri de budur. Asıl da en güzel de değil. Ni'me hücbe tam karşılayamadım bunu. Ne meecul amilin yani ancak bir dene mükafat verebilir bunu. Ondan başka böyle mükafat veren olmaz. O da kimdir? Allah Teâlâ'dır. Ancak Allah Teâlâ bu çalışanlara bu nimeti verebilir. Yani bu nimet nedir? Emselsiz bir nimettir. Bu kadar tamam anladık. Zaten bunları biz işliyoruz iman dersinde. Ayet'in diğer tarafı bize lazım şu anda. 59. ayet lazım bize. Ne diyor? Burada amillerin sifatını veriyor bize. İşte bu bize lazım. Biz amil olabiliriz. Ama ne olabilir? Yolda kalabiliriz. İşte Allah Teala diyor, amelinize güvenmeyin. Amel, davamlı gazdan ayağını kaldırmayacaksın. Ne diyor? ellediğine سَبَرُوا Hıh? ve alâ rabbihim Kimdir bu amiller bu Allah'ın emsalsiz ecrini alanlar Onlardır ki sabrettiler ve hakkıyla Allah'a tevekkül ettiler Yani bugün de İslamiyeti yaşıyorsun sabrediyorsun benim Rabb'im Allah'tır diyorsun hakkıyla o benim veli nimetimdir ona şükran sonsuz Bunu Dilden söylemek kolaydır. pretiye dökmek, bunu canlandırmak, hayatta yaşamak bunu iğneyden kuyu kazmaktan daha kötüdür. Resulullah onu bir hadiste ne diyor? Çöz ateşini elinde tutan gibidir. İğneyle kuyu kazmaktan daha iğneyle kuyu kazabilirsin. Ama çöz ateşini elinde nasıl tutarsın? Neyse böyle ata ata tutarsın. Böyle yaparsın tutarsın. Ha? Ama tutmak zorundasın. Şanne diyorlar tut zor da bunu. Ne yaparsın? Ne ama tutacaksın. Ya yani bedenin yanar, ciğerin yanar ama tutacaksın. E bizim neyimiz yanmış? Hiçbir şey ya. İşte geçerken konşular baktılar, bilmem kim bir laf dedi. Ya bu nedir ya? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn al diyor ki: Siz acele ediyorsunuz. Bizden öncekiler diyor kemikleriyle, etlerini testereyle ayrır, ayrırdılar. Sabrettiler. Onun için edeceğiz biz. İşte sabır. Bu da nedir? Sabır. İşte bu sabırdan biz ne yaparız? Allah'a itaatta sabrı tamamlayarız. Üçüncü sabrın, itaatta sabrın üçüncü bölümü nedir? Anelden sonra sabır. Birinci emelden önce, ikinci emel asnasında, üçüncü emelden sonra sabır. Emelden sonra sabır nedir? E bu da birinci gibi çok hassastır. Nasıl birinci ihlas-ı rüya? İkinci de aynadır. Emeli yaptın, çok hızlı da yaptın, mükemmel yaptın, şeytan vazgeçer mi seninle? Çünkü bu sağ tarafında defter melek yazdı bunu. Ama silme şansı var mı? Var. Neyle var? İşte yine ihlası bozmakla var. Riyayla var. Onun için bu da nedir riya ihlası bozmaktan? İnsan ne yapar? Kalbine gurur cüren. Kendini, Kendini beğenmiş gibi olur. Ha? İşte bak ben öyle yaptım, bak ben öyle oldu, bak ben öyle yaptım, bak ben elhamdülillah böyledir. Yo, taylı yollardan bazen şeytan gelip demezsene sen hava at. caiz caiz insanların başına. Ama detaylı yollardan sen ne yapar? Anlatır ki sana bu şeyleri yap. Davattır bu. Anlat sen ne kadar salih olduğunu. İşte işin bozuldu senin gitti. Ne olur? Amelin boşa uğrar. Demek ki sen yaptın bu ameli Allah rızası için. Çok güzel yaptın. Sonradan geliyorsun pişmiş yemeğe savuk su töküyorsun. Aynen bu da benzer. İşte ne yapacaksın? bir gurur, amelden sonra geçmesin kalbinden. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ben de girmem. Neyle? Amelimle cennete. Öyle göreceğiz. Biz neyiz ki? Bunu Seyyidul Halk, Seyyidu Veled İbni Adem oğlunun Efendisi bunu böyle diyorsa, Allah'ın en sevgili kulu, en sevgili peygamberi, son peygamberi bunu diyorsa, ben de amelimden girmem. Sonra örnek veriyor. 70 sene ibadet ediyor. Geliyor Rabbil Alev'in karşısına amelimden beni hesap et diyor. Bir göz nimetiyle ne oluyor? Sınıfta kalıyor. Ondan sonra yer varmaya başlıyor. Demek ki amelimize güvenmeyeceğiz. Çin şey e, gurur Kendini, kendimizi beğenmek şeytanın neyidir bize? Evet, ikinci sabrın çeşitlerinde bu birinci dedik Allah'a itaatte de sabır. İkinci masiyat haramlara Allah'ın sınırlarını aşmamakta nedir? Sabretmek. Bu da ikincidir. Bu da nasıl olur? Çünkü diyor ki bu dünya nedir? İmtihan tarlasıdır. Bu dünyada her çeşit imtihan insan olabilir. Bazen intihan neyle olur? Aslında bizim aklımıza intihan dedik gelir? Zorluk gelir. Değil mi? İşkence gelir. Ha? Zorluk gelir. Fakirlik gelir. Hastalık gelir. Evet bunlar intihan tarlasıdır. Bunlar var. Ama bazen de madalyon o bir yüzü de var. Allah Teala sana bolluk verir. Nimet verir. Para verir. Ha? Çocuk verir. Kadın verir. Arabalar verir. Mallar verir. E bu da iftiladır. Demek ki insanoğlu her yönden nedir bu dünya? İmtihan tarlasıdır. Her yönden biz iptil olacağız. Bunun çaresi var mı? Çaresi yoktur. O zaman biz ne yapacağız? Bu iptilanın fıkhını bileceğiz. Bu dünyada nasıl sabredeceğiz? Onun için bu mahsiyetler Allahu Teala'nın verdiği bize e, sınırları bilintirdiği bize Allah'ın sınırlarında duracağız. Haramlara düşmeyeceğiz. Resmen harama Düşemeyiz. Olabilir. İnsan, i̇nsan zine yapmaz. Resmen zine haramdır diyor. Ama detaylı yollardan zine kulakdan olur, dilden olur, değil mi? Gözden olur. E şeytan bunları insana ne getirir? Hoş. Gösterir. günahını da gözünde küçültür. Fatarahu <gülüyor> hasana. Ne görersin bunu? Sen güzel görürsün. Onun için MB'a Surası'nda 65. ayette Rabbimiz Sübhanahu Teala şöyle buyuruyor. Veleneblevennukum bişerrin ve'lhayr fitne ve ileyne turcun. İmtihan edeceksiniz neyle? Şerle ve hayırla. Buna şer ve hayır fitne olabilir. Ve ileyne turcun ne demektir? Sonuçta bize döneceksiniz. Yani burada neyi hatırlatırıyor? Fitne değil sadece. Bu fitnede ne yaptınız? Bizimle karşılayacaksınız. Yani terazide görüşeceğiz. Ve ileyne turcu'un. Sonuçta nereden dönsen bizim karşımıza çıkacaksın. Ben sana mal verdim ne yaptım? Ha? Ne yaptın? Hakkını verdim mi? Nimet verdim sana hakkını verdin mi? Bir de seni iptil ettim. Ölümden, hastalıkla, çocuğun aldım elinden. Bakalım ne kadar sen sebep Bunun da kim kararını verir? Ha Allahu Teala. Bazı kulu Allahu Teala fakir etse iptili olur. Fakir etse bazı kulu fasik olur. O kula zenginlik lazım. O kul zengin olsa Allah'ın salih kula olur. Bunu Allah bilir. Bazı kula fakirdir çok salihdir. Çok bu evliyaullah'tır. Biraz mal verse ona bozulur. Allah Teala bilir bunu. Onun için diyor ki: "Atâ rabbuka maksumdur. Kısmetlen yani taksim. taksim edilmiştir. Allahu Teala bilir. Ve huvel latiful habir. Nedir latiful habir? Latif nedir? Lütf etmiş. Lütuf sahibidir. Habir nedir? En iyi en iyi bilendir. En iyi Kim de. En ince, en, en ince datayına kadar bilendir, hebiri. Çmi kullarını. İşte bazını böyle iptileder, bazı. Sen diyeme, diyemezsin. Niye ben maldan iptil oldum? Niye başkası fakirlikten? Niye benim çocuğum öldü? Niye başkasına çocuk verdi? Başkasına çocuk vermese iptil olur. Allahu Teala her şeyi hakkıyla kısmet etmiştir. İşte arkadaşlar, dünyanın şehvetine mala ne neyle sabır olunur? Ne ee, neyle sabır olunur? Sabır işte fıkhını bilmekle. Sabrı nasıl kullanacağız? Bu dünyanın şehvetleri nedir? Ayette geçtiği gibi kadındır. Kadın en büyük fitnedir için. En büyük fitne kadındır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benden sonra en büyük fitneyi sizler için kadını koydu. Kadın da ilk iptila oldu, fitneye düşen Ben-i kadındır. Kadın demek ki insanoğlu için fitnedir. Onu hiç allah Teala fitnenin kapısını kapatmış, ne yapmış? Kadınla elçeği birbirinden ayrılmış. Kadını sarmış. Oralarına set çekmiş. Sen bu seddi kaldırsan ne olur? Ataştan benzini bir araya getiriyorsun. Kadın eksi artıdır. Elektrik topraktır. Elektrik icat eden ne demiş? Bu çizsi birbirine derse ne olur? Ha? Ne olur? Elektrik, çizsi. Şahsi yapar. Şahsi. Yani dünya birbirine vurulur. E şimdi ne yapmış elektrik icat eden? İç isim kaplamış elektrik toprağı görmeyecek. nöter diyorlar şey onu birbirini görmeyecek. E, Allahu Teala da insanı yaratmış, kadını kapatmış. Çünkü bu bunu görse dünya birbirine vurulur. En büyük fitnedir. Onun için bu fitneye nasıl nasıl bu fitneye düşmeyelim? Sabır. Sabır nedir? fakını bileceğiz. Çok önemli mesele. Sonra fitnenin büyüğü benim çoluk çocuk en büyük fitnedir. Çoluk çocuk en büyük. Ne kadar insan var çoluk çocuğu için haram yapıyor. Değil mi? Hırsızlık yapıyor, yalan söylüyor, çarlık yapıyor, bir sürü iş yapıyor. Neden? Çoluk çocuğu razı etsin. İşte bu fitnedir. Yeni de çoluk çocuğun çok salih olur, dersin ey kalbinden. Bu da fitnedir. Herkisi de fitnedir. Sonra ne? Mal, servet, altın, Bunlar nedir? Ha? Yer, yurt, villeler, şatolar, arabalar bunlar nedir? Bunlar hepsi fitnedir. Bunlara nasıl düşmeyelim? Sabır. İşte bu sabırdan ne yapacağız? Allah subhanahu teala bizi bu fitnelerden kurur. Yoksa bu fitnelere düştük ne oluruz? Allah kurusun ateşe gideriz. Bir de bir Alimler diyorlar ki fitnenin o bir yüzü de var. Seni allah Teala vermiş. Bu kadar. Ya benim arabam var. Ahmet kardeş diyemez. Ya Abdullah hocam niye arabası var benim yoktur? Ya bunu dedin bir ara sen Allah-u Teala isyan ettin. Çünkü kadere inanmıyorsun. allah Teala bana vermiş ne vermemiş? Ya şimdi bu patron değil karşında haşe ve kerfe. Patron diyorsan ikimiz de aynen işçiyiz. Niye buna pantolon aldım ben almadı? Niye buna zam getirdin bana getirmedin? Hesaba çekebilirsin. E bu Allah Teala'dır. Kaide var bizde. Allahu Teala sorguya çekilmez ama kul sorguya çekilir. E ne yapacaksın? O zaman bu da bir fitnedir. Ondan dolayı fitnenin de o bir ücü verdiği Allahu Teala başkalarına verdiği nimette ne yapacaksın? Sabır edeceksin. Demeyeceksin. O zaman ne var? Kanaat bir hazinedir. Bitmeyen bir hazinedir. Tükenmeyen bir hazinedir. Ne yapacaksın? Kanaat getireceksin. Ben kendi halime hamd olsun, şükür olsun diyorum. Bir de Resulullah bunun da kuralını korumuş bizim için. Dür kendinizden yükseke bakmayın, yorulursunuz. Her zaman kendinizden daha şaya bakın, şükür öğrenirsiniz. Kaide. Ne güzel değil mi? Bakma değil mi ben niye böyleyim? Bak filan filan filan filan böyle yapmış şatodadır arabası var filanı var. Bir bak senden aşağıdaki insan senden daha düşüktür o zaman dersin halime şükür olsun. Beterin beteri var. Haline şükret dostum. Evet. Evet. Şimdi burada Allah subhanehu ta'ala Taha surasında 131. ayette "Ve la temuddan aynaka" Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor? Kendine ebisine diyor. "İl ememme ta'na bi azwajen minhum zehretü'l hayatü'd dunya linftenhum fihi ve rızkü rabbika Diyor ki: "Ey resulüm, gözün diçme, mi? Yani deme Şimdi dersin Resulullah dedi mi? Hayır. Şimdi eğer tabi caiz ise bir hitap Allah Teala bazen çok belik olduğunda Resuluna diye ondan sonra ne olur? Önem önem bulsun müminlerin kalbinde. Resul'a diyor ki gözünü dikme bunun meta dünyalarını. Mataa nedir? Dünyanın ben dünya ben malı, ben menfaati. Ben Burada da örnek vermiş eşvac minhum zehretil hayati dünya. Bunlar nedir? Dünya hayatının neydir? Süsüdür. Zehra, gül, süs, süs, süs yani. Süsüdür. Eğlencesi. Eğlencesidir, süsüdür. Bu dünya hayatının. Onun için, onun için alimler diyorlar ki gazzi basar nedir? Çok önemli meseledir. Gözünü haramdan yınmaktır. Sen televizyonun karşısında otur. he ne diyorlar bu haber veren kadınlar televizyonda? Sonucu, Sonucu spiker, yani program çıkartıyor, yani e, artistler, yani e, azye, e, elbise, şey ne diyor, mankenler, çıkıyor bunlara bakıyorsun. Ha? Hepsi nedir? Bunlar elinin sayı kadar iyicidir tabi. Bir de bir sürü süslenmişler, püslenmişler. Televizyon zaten en çirkinli güzel gösterir. Bu da bir, bir şeydir, göz aldatıcıdır. Ondan sonra bulara bakıyorsun. Allah'ın emrini yasağını aşıyorsun. Bulara bakıyorsun. Ondan sonra dönüp evde hanıma bakıyorsun. Hanım da ana saklamış. Sabahtan, çoluk, çocuktan, mutfakta bilmem ne. Ondan sonra ne diyorsun? Bu gözün ne olur? Sen harama düştün bir de gözün oraya bakıyor. İşte buradan yasaklıyor. Bakmayacağız. Şükredeceğiz. Allah bu tür kısmetimizi vermiş. Çünkü Allah Teala güzelliğin dünya fitnesinin sınırı var mı? Sen en güzel kadını getir. Bir hafta sonra aynen onu, aynısını. Bir başkasını görsen ona değerler. Şey yaparsın. Nefis arzusu biter mi? Bitmez. Para arzusu biter mi? Bitmez. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Acib külli emri ibni adam." Adam meselesine ha? şaşırdım. Diyor, bir vadi parası olsa diğer ikinci vadide olsun. Gözününe doldurur bir avuç toprak. Onun için insan oğlunun nefsi. Onun için Resulullah burada ne diyor? Nefsi kontrol edin. Allah ve Allah Subhanahu teala. Ha? Nefsi kontrol edin. Sonra dönüyor ki diyor ki burası bize lazım şimdi. لِنَفْتِنَنَّهُمْ fihi. Bu aslında Olar için bir fitnedir. Olar için bir fitnedir. Bak önümüzdeki ayette heyrin aciliyetidir. Bu dünyada heyrallar o dünyada yoktur olara. Bu bir fitnedir olar için. Allah Teala bana de verse şu anda, araba, makam muvki versin bana, şükretmesem ne olurum? Fitne olur. Ama şükretsem o zaman hem dünyanın heyrini almışım hem ahiret. İşte bunu anlatmak istiyor Rabbil Alemin. Ondan sonra ne diyor? وَرِزْكُ رَبُّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى Buradaki tefsir var. Allah'ın rızkı diyor, en hayırlidir, en bakidir. Kalıcıdır. Şimdi burada rızık nedir? Burada hem dünya rızkı, hem ahiret rızkını kastedebilirsin. Dünya rızkı nedir? E Allah sana ne vermişse meksum, kısmetinde ne varsa ona şükredeceksin. اَلْقَنَعَةُ كَنْزُ ne dedik Bitmeyen bir, tükenmeyen bir kanaat nedir? hazinedir. O zaman sen Allah'ın hazinesine verdiği nimete şükrettin, sen Allah'a itaat ettin. İşte ikincisi khayrun ve abqa. Hayırdır ve kalıcıdır. Nerede kalıcıdır? Ahiretteki de rızık zaten kalıcıdır ve ahirette de kalır. İkinci ayette Mümin surasında 56 57 galibe. Yani 55 56'da Ey hesapon ey <stimle> hesapon anma numidhum bihi min malin ve banin. Nusari'u lehum fil khairati bel la Allahu akbar. Boyatın fıkı nasıl insanlar inancı dünyadan bu kalem aynandır gözündür. Ne diyor? Bunlar zannediyorlar ki biz mal, mevki, evlat verdik olarak Nedir bu? نُسَارِ اِلَهُمْ فِي Dun, Yani bak Allah subhanahu wa ta'ala adildir. Her kulu yaratmış ona da rızkını verir. Çafir dünyayı istese Allah Teala dünyayı verir ona. Mümin ahireti istese Allah dünyanı ve ahireti verir ona. Ama dünyada o mümine salah o mümine hangi, ne faydalıdır az çok onu Allah bilir. Bu ince bir meseledir. Anlamamız lazım. Onu Allah bilir. Onu bileceğiz, şükredeceğiz. Ondan sonra ne diyor? Bellâ yeşirûn. Onlar farkına varmıyorlar bu dünyada herlerini alıyorlar. O bir dünyada bir şey yoktur onlar için. Karun meselesini biliyorsunuz. Karun meselesini biliyorsunuz. Karun Hazret Musa'nın kavminden iyidir. Ben İsrail'den. Çok zenginidir. Neyle zengin oldu? Tabi Hazret Musa'ya uymadı. Ne yaptı? Fıran'a uydu. Fir'an'ın adam oluyordu. Hazret ben İsrail'in bütün sırrını, sırrını Fir'an'a satıyordu. Onun için çok zengin oldu. Öyle zengin oldu ki kasalarının anahtarlarını taşıyacak güçlerce taş taşınması zor oluyordu. Mülkü ne kadar iyidir? Allah-u Onun için bazılarına dediler, ya bizim de karın gibi malımız olsa. Ama hakkıyla iman edenler ne dediler? Ve e, e, birinci kısas suresinde ne dedi? يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا karun قَارُونَ اِنَّهُ لَدُ neydir? Böyük, şey has e, par, e, büyük yani şanslı bir adamdır. Çok şans, büyük şanslı bir adamdır. Bu kadar şey var. Sonra şey ne dedi mü'minler? وَقَالَ الَّذ۪ينَ اُوْتُ الْعِلْمَ İlim ne? İlm, i̇lm, iman verilmişti onlara. وَيْلَكُمْ <gülüyor> Ne diyorsunuz siz dikkat edin. Teva bullahi hayrun. Allah'ın ecri, Allah'ın verdiği nimetler onlara şükretmek hayırdır. Limen amana ve amila salihan ve la yulaqa ve la illa sabir. sabirun. Sâbir, Allah'ın verdiği nedir? Kanaattir. Kaza ve kadaylan muktir. Orada kim bunu da kim alır dediler bu kanaati? Utul ilm. Utul ilmin sıfatı nedir? İlim o ehlinin sıfeti nedir? Ayetin sonudur. İman ederler, salih amel ederler, buna da buna da kim nail olabilir? Ve Kimse nail olabilmez. İllellezîne إِلَّ sabrû. Sabredenler, buna ne yollar? Layık olurlar. Elde edebilirler. Evet. Üçüncü sabır. Ne dedik? ve kadere sabır. Musibetlere sabır. Çünkü insan oğlu dedikçe Nefistir, ettir, kemiktir. Her şeyden etkilenir. Onun için ne ister? Bazen e, rüzgarlar istemediğin terefe esebilir. Eskiden kaptanlar derdiler. Ters, ters yöne eser. İstediği terefe esmez. Eskiden cemiler şeylendir, e, yerkenlendir. Bazen kaptan istiyor, şey, rüzgar tersine esiyor. Demek ki bu nedir? Kaza o kaderdir. Sabretmemiz lazım. Bu kaderdir. Kadere iman nedir? Kadere iman imanın altınci şartıdır. O da nedir? Kaderin heyri ve şerri Allah'tandır. Demek ki Allah böyle takdir buyurmuş. Buna ne yapacağız? Şükredeceğiz. Allah böyle istemiş. Bu böyledir. Şimdi kadere İman etmek neden ibarettir? Musibetlerden ibadettir. Büyüc belalardan ibarettir. Hastalık. Allah Teala sana bir hastalıktan, en büyük hastalık nedir? Bugün de deriz kanserdir. Yen in ağrı, yen bir başka bir hastalık, yen bir akrabanı kaybetmek, yen bir evladını kaybetmek, yen malını kaybetmek. Bunlar Bular nedir? Bular hayatın olması olmazıdır. Allah Teala bu sünneti böyle kurmuştu. Bu musibetler de kimin başına gelir? Hem cahilin gelebilir, hem müşrikin gelir, hem muslmanın gelir, hem düz insanın gelir. İstisna olunur mu bu? Olunmaz. Ya bu hayvanda da var. Bazı hayvanlar şanslıdır. He? Ha? Cünde bir kilo etiyor. Fakir adam bir günde et bulamaz. Bu da kaderdir. Allah böyle yazmış onun için. Bazı hayvanlar eee yaşadığı yüreğe bakıyorsun e, şanslıdır. Bol rızık var orada. Bazı hayvanlar Afrika'da yaşıyor. Azlarından bir deri bir çemik kalmışlar. O hayvanların da kaderi budur. Ama o hayvanlar mırıngırını yapıyorlar mı? Yapmazlar. Neden? Nefis yoktur olar. Fıtrattan gidiyorlar. Ama insanoğlu yapmak zorundadır. Yapmayı da ne engeller? Yap, yapsa Ayıp değil, ayıblenmez. Çünkü nefsi var. Ama nefsine uysa kınanır. Onun için nefse uymamak lazım. İşte mümin, kafir hepsi nedir? Musibetlere düşebilir. Ama kafir düşer, şikayet eder, bilmem ne yapar, e, isyan eder. ha? Ama Müslüman ne yapar? Rıza gösterir, sabreder. Şükreder. Her şey Allah'tandır der. Elhamdülillah der. Ne olur? Kurtarır. Sınavda ne çıkar? Başarıyla geçer. Kim kalır sınıfta? Kim şikayet etse. Kim isyan etse. Kim mededi başkalarında görse. Ne yapar? Sınıfta kalır. Onun için bu konuda dikkat etmemiz lazım. Bu konuda en güzel dua Resulullah'ın duasıdır öğretmiş bize. Ne diyor? Her zaman olması olmazımız olsun. Özellikle tahiyet son tahiyette otursak bunu nasıl Rabbanı atine diyoruz? Hemen peşinden de bunu öğrenin arkadaşlar. Söyleyin her zaman. Ya mukallib al kulub, thabit kalbi ala dinik. Hatta şüjdeler diyebilirsiniz bunu. Subhan Rabbi alaleden sonra bunu diyebilirsin. Ben bunu Şeyh Bin Bazdan 20 sene önce duydum, hatta 25 sene önce duydum bunu. Şu ana kadar, elhamdülillah bırakmamış. Ve hakikaten onun farkına varabilirsin. Çok her insan matod olarak e, e, bütün hayatın zikzaklarından geçer, ama inan ki bu ayet hayatında insanın bu dua hayatında insanın tecelli ediyor. Görüyorsun. Neden? Çünkü sen bu ayet bu, bu hadisi, bu duayı kalbinle her zaman Allah'tan istiyoruz. Ya mukallibel kulub, sebbit kalbi ala din. Ey kalpleri çeviren. çeviren Allah, benim kalbim dinin üzerine sabit kıl. Burada din ne kastediyoruz? Allah'ın bütün emri üzerine sabit kıl. Bir deneyin bunu. Bak şimdi on günün sonlarındayız. Mübarek günlerin. On ilk zülhiccayi burada bir deneyelim bunu inan bunun bereketini bulursunuz ya mutabbitel kulub sabbit kalbi ala dinik ya muqallibal kulub sabbit kalbi ala dinik evet ondan sonra bakara suresinde 55. ayette Allah subhanahu wa taala şöyle buyuruyor vel nebluwennakum bi şey'in min el havf ve Jugi ve nüksenin el amovali ve anfusu ve Allahu Ekber. inan ki sabır meselesinde bu ayet muameine yeter ne diyor ki iptile edeceğim he dem iptilaylim ha iptila imtihan imtihan edeceğim sizi. İbtilayı kullan, kullanmıyor Türkçe'de. Türkçe'den? Yani, as, ve kullan, ve kullan. Ha, Allah Subhanahu ve teala kulunu neyle iptilayı eder, imtihan eder? Neler Nelerden eder? Korku. Korku nedir? İnsan her şeyden korkabilir. Korku kişikildir. Biri caizdir, biri caiz değil. Biri tabii korku. Ben aslandan korkarım. Ben zalimden korkarım. Ha? Bir de hakiki korku sadece Allah'tan korkulur. Yani o zalim, o hayvan sana zarar vermez Allah'ın emri olmasa. Hakiki korku Allah'tan korkudur. Allah talih ediyor korkuyla, cu'den. Cu nedir? Açlık. Şert değil ben acım. Olabilir açsa kalırım. Yemek bulmam. Ama olabilir üç vakitte yemeğim var ama yine acım. Neden? Kanaatim yoktur. Sabrım yoktur. Gözüm nerededir? Başkalarının sufralarındadır. Niye konuşum üç, üç şükür yemek yapmış, ben bir şükür, vs. وَنَقْسِمْ مِنَ الْاَمْوَالِ Malda iptila, imtihan edelim sizi. Maldan eksiltmek de. He, he, maldan eksiltmek de. Mallarınız az gelir size. Yemekçi bir imtihandır. Dedik Allah, kaderice, cımbız da verebilir, bu Allah Teala her şeyin miskal zerre ayarlı adaletli dağılmış var. Ve enfusi nefiste senin çocuğun çok olur olmaz ölür kalır değil mi? Akraban olur çok olmaz. Birinin bu kadar aşireti var. Vası hepsi girer buna. Ve semerati. Semerat burada kimi kastediyor? Aslında temarat çiftçini kastediyor. E çiftçi ne yapar? Ekin ekiyor. Allah Teala meyve veriyor onlara. Ürün mü? Ürünler, evet. Ürünler veriyor. Adamlar çiftçisi bahı bostanı fışkırıyor. var da az geliyor. Var bu. Aslında bu temarat ölçülür. Kıyas sahihtir burada da neye? Başka bir şeye. Ticarete suresinde ha? Suresinde he Suresinde Kehf Suresinde evet örneği var. Yani burada kastım temarat nedir? Burada tacirlere de olur. Tacir bir tacir fazla kazanıyor, bir az çok çalışıyor az kazanıyor. E bu kısmettir. Allahu Teala burada ne diyor? Bu nedir imtihandır. İmtihan nedir? Anlamı yani sınav veriyorsun. Ne diyor? Kim sınavdan başarı çıkar onlara müjde ver. Onlar da kimdir? Sabredenler. Ve beşirü sabirin. Bak bu imtihanları sayıyor. Hoca ne der? İşte bu bu soruları çalışanlara müjde veririz. İyi cevap verirler. İntihanda. Kim müjde alır? Çalışmış hemen cevabın altını kareler. E ve beşşiris sabirin. Rabbil alemin ne diyor? Sabredenler nedir? Kazanın. Evet. Allah bizi sabredenlerden eylesin. Çünkü sabırdan her şey ne olur? Çözülür. Onun için sabır nedir? Olmasa olmazımız olsun. Ondan dolayı musibetler Allah'ın kaza ve kaderine sabırdan sınavından geçebiliriz. Biraz sabretmesek, biraz şikayet etsek Allah Subhanahu taala bizi sınıfta koyar. Hiç çaremiz yoktur. Çünkü orada da bir tane var o şeye tehlike ettirir bizim lehimize, aleyhimize. O da nedir? Baş düşmanımız şeytan. Ondan dolayı sabretmez Sabretmenin fıkhını bilmek, çeşitlerini, bu çeşitlerini bilmek de nedir? Fıkhandır. Allah bizi sabredenlerden eylesin ve bütün Müslümanları bu imtihandan e, e, ak yüzüyle geçenlerden eylesin. Velhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselamü ala seyyidil mursalin nebiyina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ecmaîn.